Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil. Herkese merhabalar. E, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim acil programı başladı. Ben Can Tombil. ve ee, bir kaydın ardından geçtiğimiz hafta verdiğimiz bir kaydın ardından bugün sizinle canlı yayında tekrardan beraberiz. Çok iyi haberlerimiz yok bugün iklim acil programında iklim krizi ile alakalı olarak verilecek olan haberler arasında. Bunlardan bir tanesi Brezilyalı e, bilim insanlarının Güney Kutbu'nda Antarktika'da hava sıcaklığını 20.75 derece olarak ölçmesi ve bunun da yeni bir rekor manasına gelmesi. Seymour Adası'nda ölçülmüş olan 9 e, Şubat tarihli ölçümler bunlar. Bu konuşulması gerekiyor aslında bir diğer taraftan. E, ve bir sonraki rekor da aynı şekilde atmosferdeki karbon parçacıklarını yani PPM'lerin 416 derece, e, 416 PPM'i bulması. Bu durumda aynı şekilde konuşulması gereken ama aynı, e, konuşulmayan pek fazla medyanın Açık radyo haricinde belki de neredeyse hiçbir şekilde ilgisini çekmeyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu sadece o bölgede yaşayan canlıları ilgilendirmiyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir tarafında bu konudan muzdarip olan insanları öyle ya da böyle hem kendi sosyal hayatlarında hem kültürel hayatlarında hem de ekonomik durumlarını ilgilendiren bir hale bürünüyor. Ve aynı zamanda doğrudan insan haklarını ilgilendiriyor. Bu insan haklarını ilgilendiren durumlardan bir tanesini de ...yakın zamanda yayınlanan bir e, rapor üzerinde görebilmek mümkün oldu. 350 350.org'un yayınladığı yeni bir rapor var sevgili dinleyiciler. İklim değişikliğinin başlıca sorumlusu fosil yakıt endüstrisinin aynı zamanda insan hakları ihlallerine de neden olduğunun ortaya çıkarıldığı bir rapor bu. 10 vaka çalışmasının incelendiği yeni bir rapor fosil yakıt endüstrisinin iklim krizinin derinleşmesinin yanı sıra aynı zamanda insan hakları ihlallerine de nasıl yol açtığını ortaya çıkarıyor. Fosil Yakıt Şirketlerinin İnsan Hakları İhlalleri adlı raporu konuşmak üzere 350 ekibinden, 350 Türkiye ekibinden Efe Baysal'la bugün bir telefon bağlantısı yapacağız. Şu anda da telefon hattının diğer ucunda kendisi. Günaydın Efe. Kanada Marc'tan merhabalar herkese. Merhaba. Yeni bir rapor var. Oldukça trajik bir şeyi, e, trajik durumları anlatıyor. Sadece tek bir bölgede değil. Meksika, Nijerya ve Kenya'da fosil yakıt şirketlerine karşı mücadele eden topluluk önderlerinin ve yaşam savunucuların öldürülmeleri, keyfi tutuklanmaları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protesto hakkındaki kısıtlamalar, Avustralya'daki su güvenliğine yönelik tehditler, Ekvator Amazonu ve yerli haklarının topraklarındaki nehirlerin kirletilmesi gibi birçok olay burada rapor e, rapora girmiş. Bu konu hakkında konuşalım dedik. Türkiye'de de aynı zamanda bunları yer yer görebilmemiz mümkün. Ee, biraz rapordan bahsedebilmem mümkün mü acaba bize? Tabii ki yani e, sen e, aslında güzel bir, bir giriş yaptın. İklim krizinin faili, fosil akıt e, aslında rapor 10 vaka çalışması üzerinden e, nasıl insan hakları sebep olduğunu e, ortaya koymaya çalışıyor ve bir yandan da insan haklarının hukuku mekanizmalarını kullanarak neler yapılabilir nasıl karşı çıkılabilir bu sorunlara bir yol aramaya çalışıyor. Çok kısaca rapor sosyaletlerin çıkarılması yakılması ve aslında bu sürecin sonunda ortaya çıkan iklim krizenin ve bütün bunlar yaşanırken adalete erişim hakkının yaşam hakkının, konut işte hakkının sağlıklı çevrede yaşama hakkı gibi Ee, bu sürecin bir dizi hak halini de e, neden olduğunu e, altını çizmeye çalışıyor. Evet. Ee, rapor biraz şey kategorilemeye çalışıyor. Yani hani, fosil yakıtı <gülüyor> şirketlerinin e, ilmâkları ihlalleri konusunda doğrudan dolaylı ve esaslı ilişkin bir usule dair e, şekilde bir sınıflandırma yapmaya çalışıyor ihlaller arasında hı hı. E, ve Bu illerlerinde aslında pratikte e, genellikle bu kategorilerin bir kesişimi olduğunu göstermeye çalışıyor. E, aslında insan hakları yani ulus şirketlerin ortaya koyduğu insan hakları illerleri yeni bir şey değil. Hepimizin bildiği bir e, durum. E, Fosil etik şirketlerin de birçoğunun ulus ötesi şekilde çalıştığını düşününce özellikle Ulusal düzenlemelerden, kendilerini kurtarmış yapılardan bahsediyoruz. Bunların ne tür, nerelerde, işte Nijerya'dan Meksika'ya kadar büyük şirketlerin başta, büyük şirketler olmak üzere, yaşam hakkı ihlali başta olmak üzere, İzlerler sesini ortaya koymaya çalışıyor çok kısaca. Evet dünyanın dört bir tarafından verilen bilgiler var. Gelen raporun içerisinde ne olup ne bittiğini anlayabilmek için önemli. Bunlardan bir tanesi de raporda bulunan vaka çalışmalarından bir tanesi de Muğla. Evet. Bu, Muğla kentteki Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Termik Santrallerinin e, bölge ekosistemi ve halk sağlığı üzerindeki yol açtığı zararlara değiniyor rapor. E, buradan da biraz bahsedebilmek mümkün olabilir mi? Tabii ki yani hani şey önemli biz insan hakları ihlalleri deyince otomatik olarak aslında ilk başta yaşamak hakkı ihlaline belki gidiyoruz <gülüyor> ki hatırlamak yarar var ya yani uluslararası örgütlerin de ve diğer uluslararası kuruluşlarının da sivil toplum kuruluşlarının da bu konularda çalışmaları var işte 2017'de öldürülen 2018'de öldüren yaşam ile ilgili bir yandan da aslında insan hakları bir bütün olduğunu düşününce bu Buradan bakınca da aslında e, konut hakkı da çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Çünkü sağlıklı çevrede yaşama hakkı içinde bir e, konut hakkı, barınma hakkı konuları gündeme geliyor. Bizlerin Muğla'da gördüğü süreç en başta aslında çok ciddi bir konut hakkı ilalini ortaya koyuyor. Evet. E, zira birçok köyün boşaltılması söz konusu e, Muğla'daki termik santrallerden bahsediyoruz. Yatağan, Kemalköy Ee, Yeniköy termik santrallerinden bu termik santrallerin 80'lerin başından itibaren çalışmasıyla birlikte çok ciddi sağlık sorunlarından bahsediyoruz. Ee, bu sağlık sorunları üzerine yapılan ciddi araştırmalar da var. Ee, ancak bunların yanında son dönemde özellikle gerçekten de az yağılınmayacak şekilde ee, bu termik santrallere kömür sağlayan bölgedeki maden yakaklarını genişlemesiyle birlikte de köylerin değerinden edilmeye başladığını görmeye başlıyoruz. Hı. Son örnek yine sen maalesef e, bahsettin e, konuşmanın başında e, iklim krizi nasıl güldeme gelmediğiyle ilgili. Aslında 2019'un sonunda biz Muğla'da çok ciddi bir trajedi yaşadık. Yani bir e, yıllardır orada yerleşmiş bir ikiz köyden bahsediyoruz. E, orada doğmuş orada doymuş bir e, köyden bahsediyoruz. Evet. E, bu iki köyün biz tamamen bir kömür madeni yatağının genişlemesinden dolayı tamamıyla tahliye edildiğiyle şahit olduk. Ve aslında süreçte böyle giderse, yani bütün kömür madeni yatakları Muğla'daki bir şekilde çalışmaya başlarsa, işletmeye alınırsa, Milas'ta 8300, yatağın ve Menteşe'de 20400 olmak üzere toplamda 30 yana yakın insanın doğrudan veya dolaylı olarak yerinden edilmesi söz konusu olacak. Muazzam rakamlar. Muazzam rakamlar Burada konu tabii ki bir de bir yandan da şeyi de düşünmek gerekiyor. Ee, şimdi burada yaşayanların geçim kaynakları, tarım, hayvancılık, başta zeytincilik olmak üzere bu alanların da yok edildiği de yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Ve e, buradaki şirketlerin gerçekten de e, hiçbir şekilde hukuk tanımaz, hak tanımaz şekilde hareket ederek... E, Gayet poyrakça e, saldırı diyebileceğimiz bir şekilde e, bu alanları genişlettiğini görüyoruz biz maalesef. Evet efendim. Ve durdurulamıyor da. Yani bununla ilgili davalar açılıyor. Bununla ilgili süreçler devam ediyor. Belli başlı oranda yavaşlatıyor süreci ama işte e, bir şekilde kılıf hazırlanıyor ve e, bu madem görüyoruz genişlediğini görüyoruz. Evet, efendim, bu noktada yapılması gerekenlerden de bahsedebilir miyiz acaba? Tabii ki. Yani e, burada aslında yani, yani, E, i̇şi insan hakları tarafından gidince aslında e, mevzuat içinde birçok kullanılabilecek nokta var. E, Raporda şunu altını çiziyor aslında birçok yerde yani ulusal düzeyde bakabilirsin, ulus devlet düzeyinde bakabilirsin veya uluslararası düzeyde bakabilirsin. Aslında mekanizmalar mevcut. Hı. Ancak bu mekanizmaların işlevsel olamaması ile ilgili bir sorun var burada e, ve. Adalete başvuru sürecinde, adalete ulaşım sürecinde yaşanan sıkıntılardan bahsediyor aslında raporda. Bu çok önemli bir konu. Çünkü teorik olarak mevcut olan şeyi pratik olarak gerçekleştiremediğimiz durumlardan bahsediyoruz. Bu e buna biraz böyle. Burada bizlerin aslında e, da, e, yapmaya çalıştığı şeyler veya yani hakları sonuçlarını yapmaya çalıştığı şeyler tabii ki işin bir hukuksal boyutu var. İnsan hakları mekanizmalarına E, ulaşımda, adalete erişimde e, ne kadar engelle karşılaşırsak karşılaşalım. Bu süreçleri takip etmek, hukuksal yolu takip etmemiz gerekiyor. Ancak bunun yanında şunu çok net biliyoruz ki sadece hukuksal yolları e, takip edince e, işte o diyoruz ya mekanizma işlevsiz bir halde e, aslında pratiğe çok da geçemediğini görüyoruz. E, burada da aslında hukuku destekleyecek şekilde Madem bizler hak savunucularıyız, bu işin de savunuculuğunu da yapmak, takibini yapmak, gerçekleştirmek ve hem hukuksal şekilde hem de sahada aktif bir şekilde e, davamızı, taki, e, takibini yapmamız gerekiyor. Evet, bir türlü sadece hukuka bağlı kaldığımız sürece e, çok da bir yol alamıyoruz açıkçası evet. e, diyebilirim kısaca. Peki. Yani böyle çok sinirli bir formülümüz yok maalesef elimizde. İslatları evet, evet. da öyle bir şey de değil. Ee, keşke bir fiili değelimiz olsa da hani şunu yapmamız gerekiyor diyebilirsek. Ama hem sahada hem de kısal olarak bu süreçleri takip etmemiz ve e, götürmemiz gerekiyor. Evet galiba ama en basitinden en temelde hükümetlerin iklim savunucularını, bu hak savunucularını koruması ve bu konuyla alakalı olarak gerekli önlemleri alması gerekiyor. Dünyanın dört bir tarafındaki bu olaylara baktığımız zaman hayatını kaybeden insanlara da baktığımız <gülüyor> zaman birçok alanda savunmasız kaldıklarını görüyoruz. Yani devlet mekanizmasının yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi yurttaşını korumakken Bu durum e, iklim savunucuları konusunda pek işlerlik kazanmıyor gibi duruyor. E, 350 Orkun Yakı yayınladığı raporda da toplulukları, ekosistemleri, müşterikleri savunmak için mücadele eden topluluk önderlerinin, iklim savunucularının, aktivistlerin yerel ve ulusal hükümetler tarafından korunması gerektiğinin de aynı şekilde altı çiziliyordu. Raporun içerisinde bu da belirtiliyor galiba. Evet yani bu önemli. E, aslında e, süreç bir yandan çok e... Sıkıntılı bir şekilde ilerliyor birçok noktada. Ama şurada altın çizmekte yarar var. Ee, mesela doğa hakları doğa hakları konusu hı hı. E, hukuk sistemine yavaş yavaş Latin Amerika'da da girmeye başladı. Ekvador'un son olarak e, yanlış hatırlarsam FCSO anlaşmasını e, kabul eden ülkelerden biri oldu ki bu da aslında doğanın haklarını kabul eden bir. E, Anayasa değişikliği diyebiliriz çok kısaca. Ee, bu tip girişimler var. E, bu tip girişimlerin ama daha çok yükselmesi için de e, iklim savunucularının, yaşam savunucularının seslerinin kısılması değil, seslerin yükseltmesi gerekiyor. Tabandan bir talebin gelmesi gerekiyor. Evet. E, bu talebi de oluşturacak bizleriz bir yandan da. Hükümetler üzerinde de bu süreçte e, bizlerin çalışmaya, baskıya e, devam etmesi gerekiyor. Evet birçok alanda bu konu çalışmalarda devam ediyor. Hatta fosil yakıt endüstrisinin doğrudan yol açtığı insan hakları ihlallerinin yanı sıra raporda son yıllarda sivil inisiyatifler tarafından fosil yakıt şirketlerine iklim değişikliğine, iklim krizine yol açmak sebebiyle açılan davalara da değiniliyor. Bu olaylar küresel kuzeyde epey bir gündeme gelmeye başladı. Bir de bunun yanında bir hareket olarak üniversitelerin başta olmak üzere öğrencilerinin ve akademisyenlerin çalışanların talebiyle beraber yatırımlarının. E, fonlarının, fosil yakıt şirketlerinin Fondlarının buradan çekilmesi e, ile Alakalı bir harekette doğuyor Bunların da aynı şekilde örnekleri veriyor Bu davaları örnek olarak raporda da Hollanda'da sivil toplum kuruluşları tarafından Şele açılan dava Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol devi Exxon'a karşı başlatılan davalarda Örnek olarak veriliyormuş Oldukça önemli evet. bir rapor ee, Bizimle paylaştığınız için bu raporun detaylarını Çok teşekkür ederiz efendim sizlere de Ben teşekkür ederim çok. Ee, bu arada evet. her ne kadar böyle sıkıntılı bir ekondan bahsetsek de biraz Rotarlı da olsa Tüm Açık Ardığı ailesinin e, Dünya Radyo Günü'nde bir gün Rotarlı da olsa kutlamış olmak isterim. Çok teşekkürler çok sağ olun. Görüşmek üzere Görüşmek kolay gelsin. Evet. Elimizde iki haberimiz daha var kalan vaktimizde onu verelim. Bunlardan bir tanesi maliyetle alakalı her senenin başında neredeyse iklim krizinin neden olduğu maliyetler çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından dile getiriliyor. Bunlardan bir tanesi de Atlantik Konseyi Başkanı e, Frederick Kempen'in açıklamasında görülüyor. Dünya genelinde iklim değişikliği kaynaklı yaşanan doğal felaketler geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 1 trilyon dolarlık maliyet getirdi demiş... Atlantik Konseyi Türkiye ve Avrupa İmar Kalkınma Bankası ev sahipliğinde düzenlenen yenilenebilir enerji görünümü konferansı 2.1 Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar, Batı Balkanlar'da finansman, yatırım, yasal düzenlemeler ve yeni teknolojiler programında konuşmuş. Oldukça uzun bir başlığa sahip bir program. Kısaltmasını yapıyorlardır umarım. Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin Atlantik Konseyi'nin öncelikli konularından biri olacağını ifade etmiş Kempe. Enerji konseyindeki rolünden dolayı Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu bölgeye odaklandıklarını söylemişler. Ee, örnek olarak da 2019 hepimiz için bir uyanış çağrısıydı demiş. İlginç. Avustralya'da ve Kaliforniya'da çıkan yangınlar ekosistemleri yok etti ve ülkelerde önemli ekonomik sorunlar yarattı. Birçok ülkede sıcaklığın yükseldiğini görüyoruz. 2019 bu açıdan dünyadaki en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti demiş. Ekonomik büyüme açısından da zorluklar ortaya çıkmış. Siyasetin kutuplaşması farklı nedenlerden dolayı küresel ısınma konusunda daha vahim hale getirmiş. Belki de ekonomik büyüme yüzünden bu sorunlar ortaya çıkmış da diyebiliriz. E, i̇klim değişikliğin ekonomik etkilerine de değinmiş Kempe. E, dünya genelinde iklim değişikliği kaynaklı yaşanan doğal afetler geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 1 trilyon dolarlık maliyet getirdi demiş. Farklı şekilde bu durum aynı şekilde e, farklı şekilde daha doğrusu hesaplanıyor. Sigorta şirketleri mesela. E, bunun içinde yatırım gerekiyor diye konuşmuş. Bu maliyetlerden kaçınmak için. Eğer bu yatırımlar doğru bir şekilde uygulanırsa ülkelere fayda getirecek demiş. Herkes için enerji güvenliği yaratılmış olacak demiş. Hem de çevresel anlamda iş bakış açısından da fayda getirecek diye konuşmuş. EBR'de yapmışlar galiba ama bu farklı bir kıs, kıs, e, kısaltma sanırım. EBRD sürdürülebilir alt tipi grubu direktörü Nandra Par, Parşat konuşmuş. Yıkıcı etkileri sahip iklim değişikliği konusunda alınacak önlemlerin artık bir seçim değil zorunluluk haline geldiğini söylemiş. Kararlı bir şekilde eyleme geçmemiz gerekiyor diye konuşmuş. bir enerjinin artan enerji talebine cevap vermesi gerekiyor. Emisyon hedefleri konusunda daha çok çalışmamız gerekiyor. Yapılması gerekenlerin hepsini söylemiş galiba. Önümüzdeki zorlukların ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Temiz enerjiyi artık megawattlar değil gigawattlarla düşünmemiz gerekiyor demiş. Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki başarısına da değmiş. Bir başarı varmış galiba. Eğer devletler, hükümetler doğru ve iddialı hedefler koyarlar. Doğru politika eylemleri gerçekleştirirlerse... Hemen parantez içinde söyleyeyim. Anadolu Ajansı'nın e, sintersitesinden aktarıyorum bunu... Bunu başarabilirler demiş. Türkiye bu anlamda çok önemli bir ülke. 2017'nin sonunda Türkiye 2023 hedeflerini gerçekleştirmişti bile. Elektrik ihtiyaçlarının %30'unu yenilenebilen enerjiden kaynak, kaynaklarından karşılamayı başarmıştı diye konuşmuş. Bunun içerisinde hidroelektrik santralleri de var. Bütün dereleri kurutan. Çeşitli açıklamalar yapılmış bu şekilde. Hem şirketler hem sivil toplum kuruluşları hem de konseyler tarafından yapılmış. Zorlu enerji var. Çalık enerji üst Urulu var, Akven Holding var, teker teker hepsi bu konuyla alakalı durumlarını bildirmişler. Ama maliyetin büyük olduğu da herkes tarafından biliniyor, iş çevreleri tarafından da biliniyor. Biraz önce bahsettiğimiz konu yani insanların termik santraller ve diğer konularla alakalı olarak yaşadıkları durumdan ötürü... ...evlerini, barklarını terk etmesi durumu bölgesel değil, küresel anlamda yaşanıyor efendim. Buna da iklim krizinden ötürü ortaya çıkan göç deniliyor. İklim göçü deniliyor. İklim mültecisi e, statüsünden tartışıldığı zamanlardan geçiyoruz. Oldukça yoğun bir şekilde. Ama Almanya hükümeti iklim krizi sebebiyle göç edenleri mülteci statüsüyle kabul etmeyeceğini açıklamış. Duyurmuş. E, kabineden yapılan açıklamada federal hükümetimiz iklim şartlarından kaçarak sığınma başvurusu yapan kişilerin iltica talebi, talebini kabul etmeyecek denilmiş. Konular ilgili yasalar üzerine de bir değişiklik söz konusu değil demiş. Konuyla ilgili özür dilerim. Ee, ayrıca uluslararası geçerli olan Birleşmiş Milletler'e ait Cenevre Mülteci Sözleşmesi'nin üçüncü dünya ülkelerinde yaşayanlar için iklim değişikliğini iltica etmek için bir neden teşkil etmediği de hatırlatılmış. Demek ki düzeltilmesi gereken bir şey daha var burada. Avrupa Parlamentosu'nun geçen sene yayınladığı verilere göre dünya üzerinde 26.4 milyonu aşkın kişi 2008'den bu yana sel, fırtına, deprem ve kuraklık gibi nedenlerle başka coğrafyalara göç etmiş. Verilere göre son yıllarda iklim değişikliği ya da doğal afetler sebebiyle iltica ya da göç eden insanların sayısında da artış görülmüş. Bir diğer taraftan bakarsanız iklim krisinin dolaylı olarak yol açtığı... E, ...Suriye'deki savaş gibi, Yemen'deki savaş gibi durumlardan ötürü o evlerini baktığını terk eden insanlar bu kategoriye sokulmuyor. Onlar savaşlardan ötürü göç eden insanlar olarak görülüyor. Ama o savaşların başlangıcının da iklim krizinden ötürü ortaya çıktığını da bilimsel raporlar eşliğinde biliyoruz. Avrupa Parlamentosu tabii bu savaşların gerekçelerinden bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi olduğunda altını çizmemiz gerekiyor. İnsan hakları ihlalleri yine aynı şekilde Ee, bu konuların en başında geliyor. Avrupa Parlamentosu gazetesine göre Avrupa Birliği üye ülkeleri iklim değişikliği sebebiyle iltica eden kişilerin mülteci statüsünü kabul edilmesini isterken bu durum henüz bir resmi olarak iltica nedeni olarak kabul görmüyormuş. Birleşmiş Milletler'e bağlı uluslararası göç örgütü de iklim göçmeni tanımını kabul ediyor ancak bu kişilerin göç etmediği takdirde ülkelerinde baskı ve işkence riski altında olup olmadığı hala tartışılıyormuş. Uluslararası Göç Örgütü ayrıca bazı mültecilerin gönüllü olarak göç etmek istemesi sebebiyle iklim göçmeni kavramını resmiyete de dökemiyormuş. Bu konularda da oldukça yoğun bir tartışmalar var. Daha da yoğunlaşacak gibi de duruyor şu andaki mevcut gidişata baktığımız zaman. Evet, e, iklim acil programının sonuna doğru gelmekteyiz. E, çok fazla haber var iklim kriziyle alakalı ama e, vaktimiz yetmiyor. E, o sebepten ötürü bu konuları daha yazılı ve açık içerisinde de daha derinlemesine ve detaylı bir şekilde Dinleyebilme şansı bulacaksınız Durumun e, anlam ve Önemini e, hitaben Bir parçayla beraber size Veda e, etme şansı bulmak istedik Özür dilerim Günün anlam ve önemine hitaben e, Madre deus adlı gruptan O pastor adlı parçayla beraber İklimacinin bu hafta sonuna geliyoruz efendim Önümüzdeki hafta görüşmek üzere <gülüyor>